Günaydın. Gezi Parkı direnişinin etkileri gündeme hakim olmaya devam ediyor. Gezi Parkı direnişinin ilk gününden beri sanatçıların desteğiyle yaşanan gelişmeler, sürece olumlu mu, olumsuz mu etkide bulunduğu tartışıla dursun, içlerinden biri var ki sürekli hedef gösteriliyor. Bahsettiğimiz kişi tiyatro sanatçısı ve aktör Mehmet Ali Alabora. İstanbul'dan Levent Kazak tarafından başlatılan imza kampanyası, Mehmet Ali Alabora'ya yönelik sürdürülen linç kampanyasının sona erdirilmesini talep ediyor. Levent'in açıklamasına bakacak olursak şöyle diyor. Geçtiğimiz hafta Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bir sanatçıyı, bir sendika başkanını, bir vatandaşını milyonlarca seçmenine defalarca yuvalatıp açık olarak, hedef olarak işaret ederken, bugün de Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek tarafından bir televizyon programında yine Mehmet Ali Alabora için Allah'ın izniyle devlet bunu yakalayacak ve ben Alabora'yı içeride göreceğim demiştir. Bu sanatçının böylesi bir şekilde hedef gösterildiği tarihte görülmemiştir. Demokrasi ülküsüne sahip çıkan hiçbir ülkenin tanık olmadığı bu orantısız düşmanlığı reddediyoruz. Tüm insanların kendini ifade etme, istediği gibi yaratma, oynama, yazma, görüşünü, yaratısına yansıtma hakkı vardır. Buradan bir suç çıkarma gayreti hepimizin hayatına dolaysız bir saldırıdır. Bir tweet ile insanları ayaklandırmak, bir tiyatro oyunu ile darbe provası yapmak, faiz lobisi ile Mısır'da buluşmak gibi temalar... Ancak komedinin alanında kendine yer bulur. Ne siyasetin ne de hukukun. Gezi Parkı'nda ne olduğunu bir türlü anlamak istemeyen bu anlayışın ki gerçeği görmemek adına harcanan trajikomik bir çabadır bu. Mehmet Ali Alabora'ya yönelik saçtığı bu nefret yüklü söylem son derece tehlikeli boyutlara gelmiş, onu sivil ölüme mahkum etme çabalarını hızlandırmıştır. Bu linç projesine bu sindirme çabasını sürdüren sorumlulara sesleniyoruz. Yeter artık suç işliyorsunuz. Hukukçulara, medyaya, köşe yazarlarına sesleniyoruz. Bu suça ve bu lince lütfen sessiz kalmayın. Mehmet kimliğinde hepimize hedef alan bu nefret dinine karşı bir araya gelin ve karşısında duralım. Mehmet Ali neyse biz de oyuz diyor. Levent'in imza kampanyası da şu anda 17 bin imzayı yaklaşmış durumda ve hızla artmaya devam ediyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org Taksim Mehmet Ali, adresini ziyaret edebilirsiniz. Gezi Parkı direnişiyle ilgili bir haber daha var sırada. Bu kez hedef bir sanatçı değil, öğretim üyesi. Özgür tarafından Özyeğin Üniversitesi rektörlüğüne yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi, Özyeğin Üniversitesi'nde rektör olarak görev yapan öğretim üyesi Erhan Erkut'un istifasının kabul edilmemesi ve görevine geri dönmesi. Erhan hocamızın istifasını kabul etmiyoruz. Bu haberin oldukça ani ve doğallıktan uzak bir şekilde iletişime hakkında düşünceli olanlara duyurulur. Özyeğin Üniversitesi Erhan Erkut Gezi Parkı eylemleri süresince provokasyon yapmamıştır. Kişisel Twitter hesabının altında kendisiyle birlikte 200'den fazla Özyeğin Üniversitesi mensubu öğretim üyesinin, öğretim görevlisinin ve çalışanın imzası bulunan Gezi Parkı eylemleri hakkında bildirinin ana sayfada yayınlandığını duyurmuş, duyurmuştur. Eylemler süresince olumsuz etkilenen trafik koşulları sebebiyle yolda kalan öğrencilerin taksi daha fiş alınması suretiyle yol ücretlerinin karşılanacağını duyurmuştur. Bu olaylar zinciri sırasında kendisi hakkında belirli bir kesim tarafından provokatör yakıştırması yapılmış. Twitter üzerinden #provokatör Özye Üniversitesi rektörü diye bir etiket açılmıştır. Bu haksız ve yersiz yakıştırmaya kınayan özüllüler de aynı şekilde diğer kanaldan Özü onurlu rektörüne sahip çıkıyor etiketiyle karşılık vermiştir. Bunların yaşanmasından günler sonra enerjisiyle, isteğiyle, özverisiyle bugüne kadar Öz Üniversitesi'nin kurucu rektörlüğünü yapmış olan Erhan Hocamız, 1 Temmuz 2013'ten itibaren rektörlüğü Esra Hocamıza devredeceğini açıklamış ve okulda kalmaya devam edeceğini bildirmiştir. Öz Üniversitesi'ne inanarak gelen insanların konu hakkındaki sorularına daha buradayım, iki dönemde toplam... 8 yıl süren rektörlüğümün dolmasına daha var. Sonuna kadar sürdüreceğim cevabını her seferinde vermiş olmasına rağmen kendisinin deyimiyle malum yurt meselelerinde karşılaştığımız gibi kendisinin de radara yakalandığını düşünüyoruz. Sessiz kalmayacağız. Rektörümüzün istifasını gerektirecek bir şey yoktur. Öğrencileri Erhan Erkut'u sonuna kadar desteklemektedir. Bu konuda bir sonuç alana kadar tepkimizi duyuracağız. Radara duyurulur diyerek açıklama yapmış Özgür kampanyasında. Adresi ise Change.org Taksim Erhan Erkut. Sırada ulaşımla ilgili bir kampanya haberimiz var. İlk haberimizin muhatabı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan talebi ise nakliye ve ulaşımın karayolu yerine demiryoluna kaydırılması. Çorlu'dan Bekir Özkan tarafından başlatılan kampanyada bu talebin nedenleri de şöyle açıklanmış. Ulaşım ve nakliye demiryolu ağırlıklı olarak yapılırsa ve bir adet lokomotifin 50 vagonu çektiği düşünülürse nakliye 50 kat daha ucuzlar ve dolayısıyla ürün maliyeti üzerindeki nakliye gideri azalacağından ürünler daha ucuza mal edilerek şirketlerimizin uluslararası arenadaki rekabet şansı artar. Nihai tüketicilerin tüketecekleri ürünleri daha ucuza satın alabilirler. Böylelikle enflasyon oranı düşüş yönünde eğilim gösterecektir. Demir yoluna ağırlık verilirse ülke olarak otobüs, kamyon, kamyonet ve tır ithalatımız önemli oranda azalacağından Bu gelişme ödemeler dengesinde yani cari açıkta çok önemli derecede olumlu bir katkı sağlayacaktır. Bu araçlar için yedek parça ithalatı da azalacak, petrol ithalatımız ve dışa bağımlılığımız önemli ölçüde azalacaktır. Ülkemizdeki ölümlü trafik kazalarının çoğuna kamyon ya da otobüslerin sebepliyet verdiği dikkate alındığında ulaşım ve nakliye demiryolu ağırlıklı yapılırsa trafik kazalarında da çok önemli bir şekilde azalma olacaktır. Karayolu yapımına nazaran demiryolu yapımında daha ucuz ve daha kısa sürede yapılabilir diyor kendisi bu kampanyasında. Adresi ise change.org/taksim demiryolu. 2. ulaşım haberimizin ise Türk Hava Yolları ve Temel Kodil. Gençlik indirimi bütün gençlerin hakkıdır diye yola çıkan Genç Erişim Derneği, Türk Hava Yolları'nın öğrenci olma durumu gözetmeksizin 25 yaş altı gençlere indirimli hizmet sunması Diyor kampanyasının konusunda. Ülkemiz toplam nüfusunun 2012 yılı sonu itibariyle %16.6'sını 15-24 yaş arası gençler oluşturmaktadır. Ülke nüfusu içerisinde önemli bir yerlere sahip olan genç nüfusun hareketliliklerinin sağlanması kültürel ve sosyal alanlara aktif katılımlarının desteklenmesi ve kolaylaştırılması amacıyla birçok farklı kurum tarafından gençlere yönelik fırsatlar sunulmaktadır. Türk Hava Yolları, şirket politikaları gereğince öğrenciliklerini belgelemek kaydıyla 13-24 yaş arası öğrencilere çeşitli indirim fırsatları sunuyor. Dış hat uçuşlarında gençlere yönelik olarak da sunulan bazı indirimler yer alsa da iç hat uçuşlarında herhangi bir gençlik indirimi söz konusu değildir. İstatistiklerle Gençlik 2012 raporu, Okullaşma oranı ile ilgili bölümde yer alan verilere göre yüksek öğretim net okullaşma oranı %35'tir. Bunun anlamı %35 okullaşma oranı dışında kalan gençler yani %65 öğrenci indirimi ismiyle uygulanmakta olan indirimlerden faydalanamamaktadır. Son yıllarda gerçekleştirmiş olduğu yenilikçi ve dinamik politikalarla bir dünya markası olma yönünde önemli adımlar atarak müşteri memnuniyetini önemseyen Türk Hava Yolları'nın 15-25 yaş arası öğrenciye yönelik olarak uygulanan indirimi genişleterek Türkiye'de yaşayan bütün gençlere yönelik uygulaması tüm gençlerin hareketliliğine destek vermesini ve sektöre öncülük etmesini talep ediyoruz diyerek talebini dile getirmiş Genç Erişim Derneği. Evet böylece bütün gençler hareket edebilsin, uçabilsin ve sosyal hayata daha etkin bir şekilde katılabilsin diye kampanyanın adresi change.org/gençth'ye. Evet. change.org/gençth'ye adresinde bu konuda bilgi alabilir, isterseniz imzanızı atabilirsiniz. Değişim rüzgarları sizinle olsun. Esen kalın.